Ben şunu söyleyeyim. Ben bir yerde sohbet ettiği zaman ehl sünnetin görüşü neyse onu nakil ederim. Falan kişi kabul eder, etmez. Ona bakmam. Bana düşen nakil etmek e, ben falan kişiye inşallah inandırırım diye bir gayret içinde değilim. Neden? Çünkü Allahu Teala Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, ey Habibim onlara imanı kalbe yerleştiren sen değilsin. O bizim işimiz sen kendi görevini yap. Onun için ben burada işte ben İsa Aleyhisselam'ın falan kişiye kalbine ilka edeyim. Hayır. Ben el i sünnetin görüşünü nakil ederim. O kardeşlere dua ederim. Gerisini karışma. Bizim nedir? Ölçümüz budur. Evet şu bilinmelidir ki değerli kardeşler İsa Aleyhisselam <Gülüyor> ahir zamandan peygamberler peygamber vasıtıyla değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümet olarak ineceğinde bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem'in, Nebi'in, peygamberlerin sonuncusu olma vasfıyla asla çelişmez. Yani İsa Aleyhisselam zaten bir peygamberdi. Bir peygamber olması, onun tekrar gelmesi, onun peygamberlik vasfını düşürmez. Çünkü peygamberlerde şu var, peygamberler vefat edip ahirete intikal ettikten sonra da bilene peygamberlik vasfı düşmez, mahfuzdur. Ama veliler böyle değildir. Veliler mahfuz, koruma altındadır. Her an velilikleri düşürülebilir. Çünkü ismet sıfatı sadece peygamberlerde var. Buraya kadar e, Melis Berli kardeşim. Anlamadığım bir konu var mı? Demek ki Pey İsa Aleyhisselam'ın tekrar nüzülü gelmesi onun peygamberlik fazlasını düşürmez. Anlatabiliyor muyum? Peygamber olarak gelmeyecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeriat ile amel etmek için gelecek. Bu da büyümek için bir imtihandır. Peygamber olarak gelmeyecek. Acelemi. Nasıl ki? Beni İsrailler, Yahudiler yani dediler ki ya biz savaşmak istiyoruz ama bizim bir komutanımız yok. allah Teala ne yaptı? Talut değil mi? Aleyhisselam'ı ne yaptı? Onlara bir lider olarak sundu. Ne dediler? İşte efendim bu e, zengin değildi fakirdir. Bula bula bunu mu başımıza buldu? Bu konu Bakara süresinde geçiyor. Nasıl ki onlar nehirden geçerkene onlara sadece avuçlarını doldurarak kendiniz kanin içerek atlarınız atlarınızı içirin dediyse onlar bu imtihanla tabi tutturlarsa bu Peygamber Efendimiz Son ümmeti de İsa Aleyhisselam'la imtihan edilecek Hazreti Mehdi ile imtihan edilecek her ümmetin bir imtihanı vardır devam edelim. Bu konu iyi anlaşılmadı. <gülüyor> takdirde değerli kardeşlerimiz İsa Aleyhisselam'ın üzülü gibi önemli bir itikati meselenin inkarına nebediyet evet. verilebilir Allah muhafaza. Evet. Mesela büyük evet. alimlerimizde Allah'ın adı ve rahim oh. Allah, İsa Aleyhisselam'ın oh. ahir zamanda gideceği oh. bu durumda bütün ümmet ittifak etmiş bu konudaki hadisi şerifler oh. Manevi tevatür bir derecesine şey. ulaşmış bir kavga şey, giren Kur'an-ı Kerim dahi bu bir konuya beyan etmiş ve inanılmaz sağlığı olan bir, bir meseleyi reddettiklerinden. Dolayısını ikar edenler kafir sıkşan sayılmıştır sıkşan diyor. Bu benim cümlem değil. Ben sadece nakil ediyorum. Ne diyor? Tevatür seviye uğraşmış. Hazreti ise aleyhisselam kafından buluyor. Evet devam edeyim inşallah. Kısa fazla kalmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberlerin sonuncusu olursun. Kendisinden sonra kimse peygamberlik verilemeyeceği anlamına gelmektedir. Sonra kimse peygamberlik verilemeyeceği anlamına gelmek geldiği için İsa aleyhisselam zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden önce nübüvvet vasfı verildiğinden dolayı onun ahir zamanda inecek olması peygamberliğin son olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiş olduğu hususuna aykırı düşmemektedir. Şeklindeki beyanıyla bu konuya son noktayı koymuştur. al beyan 20 beyan, bakabilirler değerli kardeşlerimiz. Evet değerli kardeşler, bazılarının bu konuyu sulandırmak için İsa aleyhisselamın ruhaniyetinin ineceği az önce bir kardeşimiz yazmıştı. ...hünyetinin ineceği ve onun barış düşüncesini dünya hakim kılacağı şeklinde ortaya attıkları fikirler bunca nasıl tarif etmek? Nasıl demek? Bunca ayet tarif etmek. Dolayısıyla da inkar anlamına geldiğinden asla edilecek ve nakledilecek doğru görüşler değildir. Biz bundan beri ben Hazreti Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğine iman ediyorum. Ama ne zaman gelir ona Allah Azze ve Cele bilir bana düşen sadece onun yüzüne iman etmektir. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin doğuruna da iman ediyorum. Ama ne zaman gelecek? Ahir zaman, e, ahirette kabirde ben bunda doğruya çekilmeyeceğim. İşte falan sene gelecek, otur bekle vardı. Evet, Hazreti Mehdi'nin doğuruna iman ediyorum. Benim itikadıma göre, el sünnete göre itikat bir konudur. Oturup beklemek. Yerinde tesettür giymeyecek herkes son nefesine kadar şeriat hakim ile mükellef ama itikati bapta biz nedir biz bunlara iman ediyoruz inanmayan kardeşlerimize de Allah e, o imanı kalplerine ilka etsin diye dua ediyoruz bize düşen budur diğer bir konuya gelelim hani bazı kaynaklarda Özellikle İmam Rabbani'nin mektubatında geçiyor. Gene Paris Hazretleri'nin tevhide giriş kitabında geçiyor. Hazreti Mehdi geldiği zaman mezhepleri ortadan kaldıracak. Bu konuda ne bir ayet var ne de bir hadis var. Sadece Paris Hazretleri'nin İmam Rabbani Hazretleri'nin zuhurata, zuhurata dayanarak söyledikleri bir konudur. Ehl-i göre istihraç, e, istihraç. Geçme hali, cezbe, efendim, keşif bunlar ilim esbabından değildir. Nedir? Hazreti Mehdi aleyhisselam mutlak müştehit olduğu için mutlak olan bir müştehit başka bir müştehidi taklit etmesi doğru değildir. Nasıl ki i̇mam Muhammed Hazretleri mutlak müştehit olduğu gibi biz bütün konularda Hanifi mezhebini taklit etmiyoruz. Bazı konularda İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı i̇mam Muhammed Hazretleri'ni değil mi? O da mutlak müştehit olduğu için uğur ettiği bir zaman ne yapacak? İştahat edecek ve dört mezhebe kaldıracak gibi bir şey yok. Çünkü bizim ilk kaynağımız Kur'an ve Sünneti. Biz onlara bakacağız. Böyle bir e, görüşü ben ne bir hadiste gördüm ne de ayette. Varsa getirsinler kardeşlerimiz. Bize versinler. Biz de onlara duacı oluruz. Evet. E, şimdi ben şunun altını çizerek mi ki bırakacağım? ehl sünnet ve cemaat itikadına göre nasıl sabit olan bir hükmü mütevatir hadisle mütevatir hadisle sabit olan bir hükmü inkar etmek insanı dinden çıkarır. Ne demek? Bu icmal var. Yani zayıf hadis adam der ki ben zayıf hadisi kabul etmem. Biz onu tekbir etmeyiz bana. Her hadisi inkar insanı tekbir et e, dinden çıkarmaz bak çünkü. Neden? Çünkü şu var. Kardeşlerimiz bir hadisi ben bu hadisi kabul etmiyorum dediklerinde bunu bir araştırmaları lazım. Bu hangi kadarı, kategoriye giriyor? Bu mütevastir midir, değil midir? Onun için kardeşim ehli tünetin şu ölçüsü var. Nedir o? İtikata zayıf hadisler. Bazı alınmaz ama ameli faziletler bakımından ha zayıf hadislerle amel edilir. Ben de o itikadayım diyerek mi ki bırakıyorum. Esselamün aleyküm ve aleyküm.